Bismillahirrahmanirrahim, Hamin, tenzilum minerrahmanirrahim. Hamin Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Kitabun fussilet âyâtuhu Kur'anen arabiyyen liqavmin ya'lemûn. Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır. Beşîran ve nezîran fe'arada ekferuhum fahum la yesma'ûn. O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler. وَقَالُوا قُلُوبُنَا ف۪ي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدَعُونَا اِلَيْهِ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 Vay ona ortak koşanların haline. Onlar zekatı vermezler, onlar ahireti de inkar ederler. İnna ve ve Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Kul a in. اَنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَرْضَ في يومين وتجعلون له أَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين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 ben sizi at ve semudun başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım. İddiye ethumü min beyni aidihim ve min kalfihim, allâ tağbudu illa Allah. Çalı Louşa, Rabbına. قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰئِكَةً فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önderinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman,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 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامِنَّ حِسَاتٍ لِنُذ۪يقَهُمْ لِنُذ۪يقَهُمْ عَذَابَ الْخِز۪ي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ لَا يُنْصَرُونَ Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için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 ilen O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar. Hatta eğer <gülüyor> geldiği <gülüyor> zaman kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeyler hakkında onların işledikleri şahitlik ederler. hakkında onların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 وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحت من الخاسرين İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَا لَهُمْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar.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 Orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır. Ve قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا نجعلهم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 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء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 çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah'a davet eden... ''Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım'' diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir? <gülüyor> ''İyilikle kötülük bir olmaz.''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 Buna ancak hayırdan büyük bir pay sahibi olan kavuşturulur. <gülüyor> Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın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 e fe men yulqa fi'n-nari khayrun am men yati amina yawm al-qiyamah i'malu ma shi'tum inne bi Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde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 Kur'an kendilerine geldiğinde, onu inkar edenler, mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez.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 هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka, bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? derlerdi. Sen de ki, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin ise bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar.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 بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه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 bana koştuğunuz ortaklarım nerede diye seslendiği gün, onlar, senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz derler. Önceden tapmakta oldukları şeyler, kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır. <gülüyor> İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokununca üzülür ve ümitsizliğe düşer.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 Felenuneb <gülüyor> Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak o bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız. Ve أن أمننا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فدا دعاء إن عريم biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir yan çizer ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ اَظَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ ف۪ي شِقَاطٍ Ey Muhammed! deki, ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da, Sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir? Senurihim fil fi alafaq wafi anfusihm hatta yatabeyna lham anhu alhakq. اَوَا لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ şahid. Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki, Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? اَلَا <gülüyor> اَلَا اِنَّهُمْ ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُ بِكُلْ شَيْءٍ مُحِيطٌ İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır.